Dış gerçekliğe doğru, iç gerçekliğe doğru. Başlık Dış gerçekliğe doğru. Dış gerçekçi, hayatı, dünyayı, çevresine bakarak görür. Başlık İç gerçekliğe doğru. İç gerçekçi, hayatı, dünyayı, kendine bakarak görür. Dış ve iç gerçekliğe doğru. Örnek Ayrı dönemler Rönesans Barok, Güney, Kuzey, Yunan sevgisi, Hristiyan sevgisi, Klasik, Romantik, Impresyonizm, Ekspresyonizm, Aynı Dönemler, Dürer, Grimwald, Enger, Turner, Vermeer, Rembrandt, Cezanne, Van Gogh. Aynı ressamda, Michelangelo 1532'ye kadar, Michelangelo bu tarihten sonra. Aynı eserde, Gürün Muald'ın Çarmıhta İsa'sında İsa, aynı resimde diğer figürler. Tintoretto'nun göğe çıkmasında birinci plan, aynı resimde ikinci plan. Dış gerçekliğe doğru, iç gerçekliğe doğru. Her insan hayatı, dünyayı ya kendine ya da çevresine, daha doğrusu kimi kendine, kimi çevresine bakarak görür ve tanır. Dünya gerçeğine yönelme diye tanımladığımız Rönesans'tan bu yana durmadan çatışan sanat anlayışları, yenileşmeler, anlaşmazlıklar, çeşitli okullar bu iki bakıştan birinin sırasıyla daha ağır basmasına yol Gerçeği dışarıda arama eğilimi daha çok biçimci, kuralcı, akılcı, gözcü Tasvirci, soğukkanlı bir sanata götürüyor. Diğer eğilim ise biçimlerin dağılmasına, dış görünüşlerin bozulmasına, mantık kalıplarının kırılmasına, duygu taşkınlıklarına, hayal bulgularına, özgür anlatımlara yol açıyor. Ancak bu iki eğilim birbirini en fazla yatsıyor göründükleri zamanlarda bile aslında aynı amaca yönelmiş iki ayrı davranış oldukları için sonunda birbirini tamamlayarak insanı ve çevresini içine alan dünya gerçeğinin sınırlarını biraz daha genişletmiş oluyor. Avrupa resminin tarihine bu iki eğilimin çarpıştığı bir sahne diye bakarsak, iki dönem, iki bölge, iki okul, iki sanatçı, aynı sanatçının iki dönemi, hatta aynı eserin iki parçası arasındaki ayrılıkları yine bu iki eğilimden birinin daha ağır basmasına verebiliriz.